''Hani meleklere Adem için saygıyla eğilin demiştik de, iblis hariç bütün melekler hemen saygıyla eğilmişler, iblis bundan kaçınmış, büyüklük taslamış ve kafirlerden olmuştu.''